h Kainat bugün 16 Mayıs, Çarşamba. Yıl 2012, Ay 5, Gün 137, Hızır 11. 1433, Hicri Cemazi'ye lahir 25, 1428, Rumi Mayıs 3. Atatürk'ün Bandırma Vapuruyla Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan hareketi, 1919. Filist Kran Fırtınası. Günün tarihi 20 yıl önce bugün 16 Mayıs 1992'de İstanbul'da Eminönü ile Karaköy'ü birleştiren ve 1875 yılında İngilizler tarafından 105 bin altın karşılığı yapılan tarihi Galata Köprüsü yandı. Yemek listesi gün 137 etli kuskus, zeytinyağlı bakla, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi. takvimi. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Malcam, Ayrılgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Açık Gazete'nin de açılışını yaptık. Bir günaydın da Bir Bumble and the Stingers tarafından. Seslendirilen Not Rocker adlı parçaya tam 50. yıl dönümü 16 Mayıs'ta 1962'de bu parça bir numaraya yükselmiş popüler müzik listelerinde. Adı Bee Bumble and the Stingers bal gibi bir şey var. Ve aynı zamanda da parçanın adı da Not çaykovski'nin Tchaikovsky'nin diye adlandırılan yani fındık kıran. ...suity'nin üzerinde... Es, ...ondan esinlenmiş... ...bir pop parça... Onun tam 50. yıl dönümü... ...bu şekilde... ...Nutracker diye şey yapmışlar... ...İngilizce'de bir kelime oyunu... ...Fındık Krak diye de biz yapabiliriz belki... <gülüyor> <gülüyor> ...güzel aslında... <gülüyor> e, ...onlar onu yapıyor... ...biz de bunu Türkçe'ye de bu şekilde... <gülüyor> Aktarabiliriz bir kelime oyunu ile evet bugün neler olmuş 1920'de bugün Roma'da Papa Benedikt 15. Benedikt Jandarkı Aziz Aziz yapmış Azize Azize yapmış Azizeleştirdi Canon Azize o demek değil mi Canonize etmiş ve 1966'da Çin Komünist Partisi de 16 Mayıs notunu asmış. Yani kültür, Çin büyük kültür devrimi denen olay başlamıştı. Genç nesiller pek hatırlamaz ama milyonlarca kişinin ölümüyle sonuç veren bir üst olmaydı bu. Niyetinin iyi olduğuna şüphe yok. Herhalde iyidir yani. Parti, parti merkezini içerden ...bombalayın demişti Başkan Mao... ...yani kendisini de partiyi de... ...demokratik bir... ...eleştiri açıyordu... ...devrimci bir eleştiri... ...ama pek öyle... ...sonuçlanmadı, çok büyük kayıplar... ...verdi Çin toplumunda... ...sonuçlarda... ...etkileri de bugün hala hissedilen... ...kayıplar... Evet. ...1974'te de... ...bir seçim olmuş... ...Yosip Broz Tito... Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin başkanı olarak yeniden seçilmiş. Bir ufak özelliği var bu seçimin. Ömür boyu başkan seçilmiş kendisi. Yani. Çok yabancı olduk. <gülüyor> Kavram mıdır? Bilemiyorum. Sosyalist Federal Cumhuriyet. <gülüyor> evet. Böyle bir durum. Bugünün haberlerine bakacak olursak o zaman ee, şimdi bir dünya raporu çıkmış insanoğlu dünya doğayı koruma vakfının wWf'in raporu ve yaşayan gezegen 2012 raporu ee, aşırı tüketimden dünyanın sağlık durumu fena halde kötüye gidiyor diye ...bir açıklama var... ...yani bu... ...insanın dünya üzerinde yarattığı... ...baskının boyutunu, yaşamı mümkün... ...kılan ormanların, nehirlerin, göllerin... ...ve denizlerin sağlığında ortaya çıkan... ...muazzam bir bozulmadan bahsediyor... ...yaşayan gezegen 2012 raporu... ...ve bir çeşit... ...şey demişler... ...yani bir... ...gezegen, check-up... ...denetimi... ...yapılması... Ve sonuç olarak son derece ağır hasta bir gezegenimiz var demiş Londra Zooloji Derneği Program Direktörü Jonathan Bailey. Bu da raporu hazırlayan bir ekipten ekibin başında bulunuyor. Küresel Ayak İzi Global Foot Footprint Network adlı bir kuruluş var. Evet. Küresel Ayak İzi al onun da onunla beraber hazırlanmış bir rapor bu WWF tarafından. Ee, Dünya Doğma Dünya Doğayı Koruma Vakfı Jim Leeper'de rapor açık şekilde gösteriyor ki halen daha baş aşağı gidiyoruz. Altında bir gezegen daha varmış gibi yaşıyoruz. Dünyanın doğal kaynakları üzerindeki baskı artmaya devam ediyor şu an dünyanın yenileyebileceğinden yüzde elli fazlasını tüketiyoruz ve biyolojik çeşitlilik azalmaya devam ediyor demiş ama gene de ümit oldu şimdiden mücadeleye yalnız kuvvetle başlamamız hatta geçti bir geçmek üzere bile diyorlar. Şöyle bir şey var tabii yani bu ümit de yanlış yerde aramak önemli işte dünyaya yakın. Yaşanacak gezegen arama çalışmaları var bir yandan e, gazetelerde boy boy her hafta yeni bir gezegen bulunduğu haberi geliyor. E, onlar şu anda hala gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar formatında kabul etmemiz lazım. Arada birkaç ışık yılı olduğu için en az gitmek mümkün değil. Zaten öyle bir şey olması da pek. Yani hani bunu pek. Ya bu bir şakaydı zaten. <gülüyor> ama bazı şakalarda ciddiye alınabiliyor onun içinde. Hayır, bu bir şaka etti. da e, bu haberlerin bu kadar yoğunlukla verilmesini ben şaka olarak görmüyorum açıkçası. Bilim insanları falan diye, gerçi bilim adamları diyorlar onlar. Bilim evet. adamları yeni gezegen keşfetti. Evet. Yani e, biyolojik çeşitlilik sürekli kaybediliyor e, ve yani kaynak sıkıntısı da daha şimdiden dünya yüzünden görülebiliyor. 3 milyara yakın, 2 milyar 700 milyon insan en az yılda bir ay kullanılabilir su içi, içilebilir ve kullanılabilir su eksikliği çekiyor. Her iki yılda bir yapılan bir araştırma bu ve 1970'ten bu yana 40 yıl içinde biyolojik çeşitlilikte yüzde otuzluk neredeyse üçte bire varan bir çöküşten bahsediyor. Çok önemli. Hatta en ağır durumda olan tropik bölgelerde yüzde 60'a varıyormuş bu çöküntü. Yani son 40 yıl içinde yüzde 60'lık bir kayıp görülüyor biyolojik çeşitlikte türler kaybolup gidiyor hebe diyen gidiyor. Çok ağır bir durumdan bahsediyoruz ve zengin ülkelerle fakir ülkelerin ekolojik ayak izleri arasındaki fark giderek açılmakta. Ve bunun da bir büyük bir felakete yol açabileceği söyleniyor. Raporda dünyayı en çok kirleten ülkelerin başında Katar geliyor. Bir şey hatırlattı mı? Ne gibi? Katar bu sene e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 18. Taraflar Konferansı'na da ev sahipliği yapacak ülke. Bu şey de değil mi? İlginç bir ironi. 2010'dan sonra. 2010'dan sonra. COP 18 Dünya Kupasına da ev sahipliği yapacak. <gülüyor> o olabilir ama diğerini anlamak pek mümkün değil. Katar evet. En büyük ekolojik ayak izi Katar'daymış. Ne diyecekler pek Katar'da toplanan liderler? Hadi ekolojik ayak izimizi azaltalım evet. bu şekilde. Zaten komşuları da e, bu işin devreye giriyor. O toplantının yapılacağı yerlerde Körfez Arap ülkeleri, Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri de ikinci ve üçüncü sırayı alıyorlar. Ondan sonra da Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri. ilk beş bu şekilde tecelli etmiş. E, Danimarka sırasını savdı. O da Kopenhag'da yaptı zaten. Evet. iklim zirvesini görüşmelerini. Şimdi sıra buradan hepsini beraber sayalım. Katarı kuvveti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Sıra o zaman kimde? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılsın bence. Bundan sonraki zirve Böyle sonra Belçika Amerika Avustralya Kanada Hollanda ve İrlanda'da sırada geliyorlar ve açık bir şekilde görülüyor ki demişler cimriyip tarafından söylenmiş genel direktör halen baş aşağı gitmekteyiz diyorlar ya yani mümkün değil bu şekilde yetiştirilmesi başka gezegenlere ihtiyaç var deniyor. Bu durumun tamamen hızla değiştirilmesi gerekiyor. Bunun mücadelesi de çeşitli yerlerde yapılmakta. Bu bu haberlere devam edelim o zaman. Giresun'da bir heyelan haberi verelim hemen. Bunun arkasından Dereli ilçesinde hidroelektrik santrali HES inşaatında toprak kayması heyelan var. Dört ölü bir yaralı var ee, ve özel bir şirkete ait HES inşaatında toprak kayması. Mustafa Yiğit, Kenan Özdemir, Kerem Erdem ve Eren Erdem. Onlar herhalde kardeş diye yorumlanabilir. Bilmeden, atarak söyledim yani. Ee, bu Tahmin şiir ölmüşler. Tahmin yürüterek evet. Dereli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılmış. Ee, yani sadece bu HES'lerin yapımından sonra oradaki ee, ekoloji ve yaşayan insanları... ...toplulukları yok etmesi değil... ...yapılırken de... E, ...bu gibi etkileri oluyor. Evet. tedbir öldürür derken... Evet. Çok o, vahim bir olay bu. Yani tek örneği değil çünkü. E, bir ton örneği var. Daha önce yapılan HES'lerde... E, ...öyle bir plansız yapılıyor ki... ...bir de oluşan barajın içinde kalan... ...elektrik direkleri falan oluyor. Bunları tamir etmeye giderken ölen işçiler vardı... Yapımlarda yine e, toprak kaymaları, patlamalar, kapak açılmaları Hepsi vesaire. Hepsi bulundu mu o işçilerin? Ha, en son Adana'nın kim evet, diyorsunuz? Evet. Ben en son baktığımda bulunamamıştı. Bulunamamıştı evet. Şu anda nedir bilmiyorum ama bir üç hafta önce falan baktığımda bulunamamıştı. Evet tedbirsizlik mi kaza mı bilemiyoruz ama bu... Olay olmuş. Elim bir olay. Dört işçimizi kaybettik demiş. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenliklioğlu ve Hayat ondan sonra da devam etmiş. Bu arada başka bir habere geçiyorum. Hemen Arizona eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, eyaletin doğusundaki Tonto Ulusal Ormanı'nda müthiş bir yangın var. Binlerce hektar ormanlık alan kül olmuş. Tonto adı da sana bir şey hatırlatıyor mu? Maskeli Suvari'nin Yardımcısı Delil'in adıdır. Ben o seriyi pek okumamışım. Evet, Tonto. Ulusal ormandan yükselen Alevler. Hızla yayılmış. Arizona'nın doğusu da batısı da Alevlere teslim oldu diye bir Anadolu Ajansı haberi var. Ponderosa. John McCain çıkıp mı göçmenler çıkartıyor bu yangınları diyebiliriz. Diyebilir tabii. Ponderosa'da sana bir şey hatırlatıyor mu? O da birçok ünlü Panderosa çiftliği diye bir dizi vardı. İlk dizi döneminde. Siyah beyaz televizyonda Türkiye'de Bugün hakim olmadığım popüler kültür referanslarıyla bir bir vuruyorsunuz beni. <gülüyor> Panderosa ormanlık alanında çıkan yangın bölge sakinlerini korkuttu diyor. Kontrol altına alınmış ama pek çok ev küle dönmüş tahliyeler var. Sebep? Göçmenler mi? Piknikçiler. Mangal Aa, yapmışlar. Oradan şeye geçelim. Çin'e geçelim. Geçelim. Noktaları birleştirmeye çalışıyoruz. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Mingxian ve Dingxi bölgesindeki sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 53'e çıkmış. Sel ve toprak kaymalarında 18'de kayıp var. ...yaralı 114 kişi var. Bölge hastanesinde tedaviler var. 6 okul eğitim ara vermiş. 56 kilometre karelik bir alanda... ...20 binden fazla kişi de... ...barınma sıkıntısı çekiyormuş. Bunlar böyle. Haber noktaları birleştireceğiz. Hepsi bir arada geliyor. Zaten James Hansen ve 17... ...arkadaşının yazdığı... ...son... ...çok büyük raporda da... ...bunların... Mesela önce 2003'te Avrupa'da Fransa başta olmak üzere görünen korkunç aşırı sıcak dalgasının sonra da e, Moskova ve civarında Rusya'daki yangınların sonra da Teksas'taki büyük yangınların hepsinin aslında insan kaynaklı küresel ısınmaya yol açan salımlardan olduğu bilimsel olarak net olarak söyleniyor diye son bilimsel raporu bu şekilde ortaya koydular. Artık hiçbir sakınca yok o noktaları bir arada e, tutmak, birleştirmek, aralarındaki çizgiyi çekmek için. Yani zaten uzun süredir de e, bilim dünyasında %97 nokta, pardon %99 nokta üçlük bir e, şey vardı. Mutabakat vardı. Evet, bu da işte tam artık çiviyi çakmış oluyor son derece ayrıntılı bir rapor var ve %6 senede salım azaltılmasının şart olduğunu ve 100 gigatonlukta yanılmıyorsam orman ulaştırma yani çok büyük bir ormanlaştırmaya gidilmesi gerektiği söyleniyor. Peki Türkiye'nin o yolda olduğunu diğer dünya ülkeleriyle beraber söyleyemeyiz değil mi? Evet. İki tane e, mahkeme kararı var benim elimde. Bunları vereyim mi? Gerçi ekolojiyle alakalı değil bunlar. O zaman şeyi de söyleyeyim hemen. Bir milyon kişiden... Fazla dilekçe verilmiş. Kuzey Kutup bölgesinde petrol aramaya son verilmesi şarttır diye. Kim vermiş peki bu dilekçeleri? Çevre grupları beyaz eve teslim etmişler. Bir milyonun üzerinde evet. çok ciddi bir rakam aslında. Ve Shell e, petrol şirketinin Arktik bölgede çok kırılgan bir yapısı olan Arktik bölgede çevre yapısı olan bunu bırakın feci sonuçları. Bunu bir i̇şte, daha asla kurtaramayız bu bölgeyi. Maalesef bölgeyi kainatın e, ironisi meselesi bu. E, zaten Arktik bölgede kutup bölgesinde e, bu kadar yukarılarda e, şey yapılabilmesinin, petrol arabası, fosil yakıt çıkartması için arama yapılmasının imkanı e, insan faaliyetleri yüzünden oldu yani insanların işte geçtiğimiz 150 yıl içinde dünyayı e, bir derece yakın derecede ısıtmaları ve dolayısıyla kaybettiğimiz, o arktik bölgenin kaybettiği buzullar yüzünden mümkün oldu. Ee, şimdi bu yüzden oradaki daha önce erişilemeyen fosil yakıtlara erişilmeye çalışıyor. Böyle bir kısır döngü içindeyiz ama ondan sonra artık e, kaybedecek kendi hayatlarımız oluyor sanıyorum. Ee, ve Tabii yapılan ama... projeksiyonlara göre de çok uzak değil. Yani e, bir sonraki yüzyılda Yaşamak sadece kutup bölgeleri etrafında mümkün olacak gibi bazı projeksiyonlarda var. Var evet. Yani buradaki çok en en önemli noktalardan bir tanesi fosil yakıtların özellikle petrolün ve doğalgazın sübvanse edilen tamamen e, devlet tarafından Hali. edilen bir durumda olması dolayısıyla zaten ucuz yani ve bir de iklime ve, ve doğaya olan e, maliyeti de hiçbir zaman hesaba katılmadığı için onlar dışsallık. Dışsallık olarak görüldüğü için hiçbir engel yok tabii. Daha ucuzu bedavayı nerede elde edeceğim diye her tarafı kazıyorlar. Evet. Okyanusların dibine o kutup, kutubun derinliklerine dalabiliyorlar. İşte e, çok sevdiğimiz bir e, günlük karikatür mü demek lazım? Karikatür web sitesi e, xkc'de web sitesinde bir şey vardı. Meşhur dünyadaki en derin yerlerin işte böyle kesit kesit ölçeğe göre gösterildiği bir karikatür vardı. İşte meşhur Mariana Çukuru yaklaşık 11 millik derinliğiyle dünyadaki en derin yer olarak bilinir. Hemen yanında daha derinde şey var. Deepwater Horizon. Bu Meksika Körfezi'nin rezil eden BP kuyusunun BP. derinliği daha da derindeydi. İşte, işte bu sebepten dolayı bu kadar ucuz ve e, petrol fosil yakıtlara uğraşmanın bu kadar karlı olduğu bir ortamda şirketlerde e, kutbu da deliyor. 12 mil'den daha fazla derine değiniyor dünya. E, Ondan sonra zift petrollerini şist petrollerini Onları da çıkartmayı çıkartıyor. göze alabiliyor. E, durum bu ama yenilebilir enerjilere verilen sübvansiyonlar bahsedildiği zaman hemen eller havaya kalkıyor. Hop bir dakika. Paramız Olmuyor rekabet bu. ama falan evet, şey, gibi. Evet e, ama 1 çıkıyor. milyon işte bu mücadelede ...ciddi şekilde devam edip gidiyor... ...fakat şeyin gemileri... ...zaten... o ...buzlu sularda... ...dolaşıyorlar insan hayatını da... ...kutup ayılarını, balinaları da... ...çok ciddi şekilde riske sokuyorlar... ...ayrıca karadaki karibu denen... ...bütün eskimoların ve inoitlerin... ...hayatında... ...can alıcı bir rol oynayan... ...karibuların da... ...hayatı bitecek... ...fok balıkları... Ya bunları tek tek saymaya en gerek güzel. yok. Yani dünyadaki evet. canlı yaşamı e, bitirebilecek. E, bitirebilecek dememek lazım. E, şundan dolayı bitirebilecek dedim. Eğer bu politika sürdürülürse, fosil yakıt bağımlı enerji politikası sürdürülürse kesin olarak bitirecek. Vazgeçilmesi durumunda bitirmeyebilir. Arktik bölgede ebediyen sonsuza kadar hayatımızdan çıkacaktır. Morgan Stanley de binasını basmışlar. Sen bir şey diyordun bir gösteri demişken ben de onu söyleyeyim. Oradan geçelim. Morgan Stanley anti Wall Street Wall Street protestocuları resmi şeye hissedarlar toplan, genel kurul toplantısı yapılıyormuş. Satın almışlar hisselerden. Kravatlarını filan takıp girmişler ve yıllık toplantısını mega bankanın yıllık toplantısında Düzinelerce protestocu mikrofona geçmişler. Biz de hissedarız ve lütfen bize de şu hesap verin demişler. Bir noktada da mic check yapmışlar. Hep bir aradan, bir ağızdan. Biz bu sistem yüzde biri, yüzde 99'un sırtından yüzde biri abad eden bu sistem durduru durdurulmayacağına, durdurulana kadar susmayacağız demişler. İşin ilginç tarafı da. Mesela CEO'su ve başkanı James Gorman da sonuna kadar korumuş sükunetini. 53 yaşındaki CEO. Fakat baya ahlak dışı ve korkunç sömürgen uygulamalarla ağır şekilde suçlamışlar. Bankanın korkunç paralar götürdüğünü işlerden... Yani bir, bir avuç insana büyük paralar ödül verdiğini ondan sonra iş, işlere son verdiğini birçok kişiyi işten attığını ve lobicilik yaparak da mali reformları filan durdurduklarını söylemişler. İlginç aslında 1 milyon imza orada Morgan Stanley'de burada. Evet şöyle bir durum var özellikle ABD'de yoğun şekilde yaşayan bir tartışma. Geçtiğimiz günlerde de JP Morgan Chase Bankası İki milyar dolarcık evet, yani bir e, kayıp açıklamıştı. Nasıl olmuştu bu kayıp diye insan düşünüyor. Hani e, bankaların bu büyüklükteki kayıpları açıkladığı zaman hani böyle büyük bir e, kriz mi var, yeni bir durum mu var falan diye. Yani bankanın kötü kararları yüzünden oluvermiş. Hata ettik. Hata bir, etmişler değil. evet. E, o yüzden belki de banka kavramını tekrar düşünmek lazım. Hani belki bir banka kumar oynanan yer ...anlamında da kullanılabilir. Evet, kasino. Kasino, evet. Yani, Belki böyle. hatta öyle düşünürsek... ...kendi günlük yaşamımız... ...iktisadi e, münasebetlerimiz için de... ...daha doğru konumlandırabiliriz bankaları. Ama e, şu anda... E, ...birçok bankanın tavrının... ...bu olduğunu görüyoruz yönetimlerinin. Tabii risksiz bankacılık olmaz... Yani diyor. Doğru, olabilir ama... Kasino'da aynı şey geçerli. Onu o zaman evet. şey yapalım. Ya, evet. JP Morgan Chase, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası, belki de dünyanın da en büyük bankalarından biri. Bilmiyorum sıralamasının büyük bankalardan biri olduğunu biliyorum. Amerika'nın en büyüğü, onu Hı -hı. biliyorum ben. Ve 2 milyar doları riskli şeylerden dolayı bayağı duman etmiş durumda 2 milyar doları. Ve Kansas City'den de Missouri Kansas City Üniversitesi Profesörü William Black'in dediği gerçekleşiyor galiba. Bir bankayı soymanın en iyi yolu ona sahip olmaktır. O bankaya sahip olmaktır diye bir kitabı var adamın. Ee, sorun işte bankaya sahip olanların sayısının e, nispeten az olması sanıyorum. E, ama bankada mevduatı bulunanların sayısı da nispeten fazla galiba. Yani şey var, şöyle bir durum var. Tüm dünyada, tüm dünyada olmasa da birkaç umut verici gelişme. Topluluk bankaları girişimi, kooperatif, kooperatif bankaları. bankaları, belli toplulukların kendi aralarında oluşturdukları şeffaf hizmet eden öyle girişimler var. Bunlar umut veriyor. Biz de onları takip etmeye ve haberini vermeye devam edeceğiz. Evet, yani... Ama mevcut bankaların da bir ...regülasyon, denetim sistemlerinin değiştirilmesi konusunda bu kadar ağlaması... ...bu olanlar ertesinde çerçevesinde pek de anlaşılı bir durum değil gibi geliyor bana. Kesinlikle, too big to fail diyorlar. Yani tabii. kasinolar için dahi regülasyon, denetim var. Yani. Ve e, J.P. Morgan en çok bu düzenlemeye karşı çıkan, lobi yapan banka olarak şimdi tabii karşında ...ironiden geçilmiyor dünyada yani... Ve şey demiş ki işte bu kitabı yazan adam demokrasinin aldığı bir konuşma var bu Profesör Black'le. E, tek bir yolu var diyor. 20 büyük banka var diyor. İşte senin de biraz önce söylediğin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bunlar sistemin tamamen büyük bir çöküntüye uğratma riskini taşıyorlar. Tek yapılacak şey bunları artık sistem Hayır, için büyük demiş, bir tehlike yani oluşturmayacak boyuta indir. Çok olumlu var. konuşmuş ve geleceğe dönük konuşmuş. Hani siz bu 2008'de başlayan kriz zaten biliyorsunuz küresel mali kriz diye çıktı. Ve tamamen bu bankaların vermiş olduğu, yaratmış olduğu ve nereye gittiği belli olmayan, geri dönüşü olmayan bir takım araçların yaratılmasından kaynaklanan bir kriz olarak çıktı. Daha sonra evrildi vesaire vesaire. Ama çıkışı oydu. Şimdi hala batmasına bankanın... izin verilemeyecek kadar büyük olmaktan çıkartmak birinci yolu diyor. İkincisi de yani bu hiç serbest ticaret ve rekabet diyorlar. Bunun alakası yok diyor. Bunu tamamen e, bir federal sübvansiyon halkın parasıyla kurtarılıyor. Böyle bir şey de kabul edilemez. Geçtiğimiz diyor. günlerde İngiltere'den bir haber geldi. Orada da bir banka e, bir e, Alman bankası Commerzbank sanıyorum e, ismi eee şey bir mahkeme kararıydı bu da. Bonus, yani bu ikramiye ödemeleriyle ilgili mahkeme bunun yasal olduğuna karar vermişti. Banka ama tabii sürekli seri kurtarılan bir banka konumunda şu anda devlet tarafından, yani kamu kaynaklarınca. Seri kurtarılan banka ama e, çok yüksek ikramiyeler üst düzey yöneticilerine verebiliyor. yani Aldıkları yıllık maaşların kat ve kat üstünde ikramiyelerden bahsediyoruz. Böyle bir durum söz konusu e, ve çok kuvvetli de lobi imkanları var bu grupların. İşte demokrasi konusunda bazı sıkıntılarımız işte, var tabii, sanki. Çok önemli. Demokrasi yani hepsi lobilerle demokrasiyi parayla satın almış evet, oluyorlar. Evet. Yani çıkar gruplarının hepsinin e, karar vericilere ulaşma imkanı sanki eşit değil. Evet. Küresel Mayıs manifestosu da yayınlandı Guardian gazetesinde. Ee, ondan da bahsetme imkanı buluruz. Çok bütün grupların Dünyanın gidişatıyla ilgili ortak yani uzlaşmaya vararak yaptıkları bir manifesto var. Bundan sonra geleceğimizi kendi kaderlerimize nasıl alırız diye konuşuyorlar. Yani dünyanın e, ana haberleri bu şekilde cereyan ediyor. Türkiye'de de e, bir de Nakba günü ya da Den Nekbe gününde 60 yaralı var Filistin'de. Bundan da bahsedeceğiz birazdan. Evet onunla ilgili bende de iki tane haber var. Ve onlardan bahsederken Türkiye'de de e, bu futbol Ne olur artık var. bahsetmeyelim Türkiye'de futbol muhabbetinden biz. Biraz mecburuz aslında. Yani Türkiye'nin ana konusu gene bu Beşiktaş'ta rapor şoku var. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Beşiktaş eleğine açılan bir dava var. Ee, bu şeylerle ilgili de ilginç bir durum var. Ee, sahaya giren taraftarlardan bir kısmı biri tutuklanmış. Mahkeme 47 kişiyi serbest bırakmış. Bu, bu konudan da bahsedeceğiz. Evet. Bunlarla devam edeceğiz. Bugün bir de e, radyocuların da şahı, piri Stad yazar, radyocu, caz ustası Stad da 100 yaşını göremedi kendisi 96 yaşında hayata veda etti. Ama 100 yaşında bugün Stad Sturkel. buçuk 10 arasında da küçük bir program yapmaya kendi sesinden de bazı alıntılarla Stad da bir saygı programı yap yapacağımızı da haber verelim. Açık gazte. The Shiffones'dan He's So Fine adlı parçayı dinledik The grubunun elemanlarından kurucu elemanlarından şarkıcı Barbara Lee 65 yaşında olacaktı bugün 1992'de ölmüştü 1947'de bugün doğmuştu Kızlar grubu bir dönem 1960'larda çok ünlü olan kızlar gruplarından biri en ünlülerinden biri The Shiffones ve onların en ünlü şarkılarından birini çaldık grubun He's so fine. tarzını da, janrını da kullanıyorlar. Evet, Açık Radyo 94.9 onun açık Gazetesi devam ediyor. Bugün binlerce kişinin Filistinlerin ve Nakba, Nakba mı, nekbe mi, nasıl okunuyor tam bilemiyorum. Ben İkisi de, de olabilir bilmiyorum. herhalde. Felaket günü olarak andıkları İsrail'in kuruluşunun yıl dönümünde İsrail ordusuyla göstericiler arasında çatışma çıktı diyor BBC Türkçe haberleri ama İsrail ordusuyla Filistinli göstericiler arasında ciddi bir çatışmadan bahsetmek mümkün olmayabilir. Dünyanın en güçlü donanımlı ordularından biri ve silahsız göstericiler arasında 60 kişi yaralanmış ama sanıyorum tamamı Filistinlilerden oluşuyor. Du, ...çoğunun durumu iyi, sadece bir kişi ağır yara aldı diyor BBC Türkçe bunu normalleştirmiş bizim için. Çok e, ilginç bir karar var Avustralya'da e, nakba günüyle ilgili. Bu kararı vereyim mi yoksa biraz bekleyeyim e, Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Evet tabii bir tek şey vereyim. Tamam. 1948'de bugün... İsrail o zaman kurulduktan sonra İsrail'in güçleri, silahlı kuvvetleri evlerinden çıkartmıştı Filistinleri. Orada oturanlar sayıları da 760 bin olduğu tahmin ediliyor. Toplam nüfusu ne kadardı bilmiyorum hatırlamıyorum ama 760 bin kişi o güne kadar kendini bildi bileli oturduğu evlerden çıkardı. hadi siz gidiyorsunuz demişlerdi artık. Onun içinde büyük bir felaket olarak niteliyorlar. Evet. evet. Avustralya'da yüksek mahkemenin çok önemli bir kararı var bununla ilgili. Yani e, ne açıdan önemli? Avustralya'yı tabii bağlıyor bir kere. Onu söylemek lazım ama... E, yani hukukun nasıl kullanıldığına veya kullanılması gerektiğine dair önemli bir emsal teşkil ettiğini düşünüyorum kendi adıma. Biraz ondan bahsedeyim. E, Sydney'de... Belediye binasının olduğu yerde saat beş buçukta akşam yani trafiğin en yoğun olduğu saatte Filistinler e, nakba gününü kendi tarihleriyle de uyumlu olarak kutlamak istemişler. E, kutlamak değil daha doğrusu anmak istemişler yani söyledim. E, bunun üzerine polisin bir itirazı olmuş duruma mahkemeye gitmiş hatta polis yani böyle bir şey olmaz diye. Bir kere burada da önemli bir fark var polisin. İtirazını önceden yapması ve mahkemeye götürmesi olayı yani. Karar merciğinin polisin kendisi olmaması önemli. Ee, her şeyden önce. Ve yüksek mahkeme kararını vermiş. Onu e, bahsedelim biraz. Ee, <gülüyor> Adamson. E, şey ön ismini arıyorum şu anda. E, Yargıç Adamson diye geçiyor. Christine Adamson. Heh, pardon haberin içinde kayboldum bir an. E, gerekçeli kararını vermiş Kararında da şunu demiş e, Tabii ki demiş bu çok büyük bir e, sıkıntı yaratacak demiş yani ben e, çok e, bir, şu anda basit bir çeviri yapıyorum e, tam motamo değil kusura bakmayın e, bu bölgede işte e, özellikle de e, trafiğinde yoğun olduğu saatlerde e, çok ciddi bir sıkıntı yaratacağı, e, trafiğin kötü etkileneceği falan e, bunların hepsi e, gerçektir demiş birincisi. Polisin e, ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için ciddi çaba sarf etmesi gerekeceği de e, bir gerçektir. Bunu da e, not etmek lazımdır demiş. Öte yandan e, tarihsel olayların günü keyfe göre oynatılamaz. Bir herhangi bir grubun. Kendi anma gününü kutlaması için bunu hafta sonuna falan kaydırması beklenemez. E, demiş her şeyden önce. Yani bu öyle beklenti içinde değildir. E, olmaması gerekir kimsenin demiş. Kamunun kötü etkileneği söyleniyor ama kamu kaynakları ortaktır. Bunun unutulmaması gerekir. Her grubun kullanımına açık olması gerekir demiş. Dolayısıyla... E, İzin vermiş gösterilere yüksek mahkeme kararında. Yani Türkiye'de hatırlanacağı gibi bir zaten böyle bir mahkeme süreci yok bildiğim kadarıyla. Emniyet kendisi valilikle falan e, ortak karar veriyor. Orada bir sıkıntı var sanki. İkincisi e, herhangi bir kötü etkilenme olmaması için Türkiye'de tarihlerde oynatılıyor. Değil evet, mi? Evet evet tabii. Buna rağmen e, sorunlar çıkartılıyor. E, durum bu sanki arada bir fark var. Evet, ama hukukta böyle bir şey herhalde. Evet böyle bir şey. bu Dünyanın da herhalde en önemli olaylarından bir tanesi. Ee, bir, kanayan yaralardan bahsedeceksek... ...adaletin asla tecelli etmediği... ...haksızlık durumlarından biri de bu. Yani belli bir günü yok ama bunu seçmiş durumdalar. Şöyle bir şey yani... ...işte medyada radyolarda, televizyonlarda hüzünlü müzikler çalınıyor ve siyah beyaz işte yerlerinden, yurtlarından edilmiş korku içindeki mültecilerin görüntüleri var. siyah beyaz, Eski filmlerden ve şeyi de görüyoruz böyle sumut denen bir kavram var kararlılık ve her yaştan Filistinler paslı anahtarlarını gösteriyorlar. Ve bu bizim evimizin anahtarı günün birinde döneceğiz. Geri diyor. dönme hakkı zaten Filistinler e, söz konusu olduğunda ve İsrail Filistin meselesi söz konusu olduğunda e, en çetrefilli konulardan en fazla tartışma yaratan konulardan bir tanesi. Ama Çünkü hiç İsrail tar tarafının asla kabul edilmediği için tartışmayı Ama tartışma hiç yaratıyor. tartışılmayan bir şey var ki 194 sayılı Birleşmiş Milletler kararı var, evet. genel kurul kararı. Mülteciler, evlerine dönmek isteyen ve komşularıyla huzur içinde yaşamak isteyenlere izin verilmesi en erken tarihte yapılması gerekir diye yazıyor. Remzi Berud'un yazısından okuyorum. O güvenlik konseyi kararı da olabilir tamam. yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi kafam karıştı birden ama e, bağlayıcı bir olabilir. karar oldu. Evet, olabilir, evet olabilir. Ben yanlış söylemiş olabilirim, evet. Neyse tam ben de hatırlamıyorum iddia etmeyeyim şu anda ee... Bakabiliriz yani Fakat henüz İsrail'in zaten böyle Sınırlan Belirlenmiş sınırları da olmadığı için Bilmiyorum ama ilk başkanı ilk başbakanı David Ben Gurion Bir zamanlar Şunu söylemiş Eskiler yaşlılar Yani mülteciler ölecek Gençler de unutacak bu iş böyle Kapanacak demiş tam öyle olmadı Tabi tam bir Fatih edasıyla konuşuyor e, diye yazmış Remzi Berud da. E, ben Gurion olabilecek en uç noktaya kadar götürdü savaş planlarını. Her bölgesi Filistin'in ele geçirildi. İnsanlar a, ya e, evlerinden kovuldu ya da e, öldürüldü. Bir de tabi Ben Gurion'un kendisi bundan söylerken vahim bir hataya düşmüş olduğunu da kendisi kendi ait olduğu toplumun kültüründen yola çıkarak yapabilirdi. Çünkü İsrail aslında şeyi kabul ediyor. Right to return veya dönüş hakkı dediğimiz şeyi kabul ediyor. Yahudiler için kabul ediyor. İsrail i. Bununla ilgili bir şey kararı var elimizde şu anda. Bu da yeni. Bu da İsrail Mahkemesi'nin ...almış olduğu bir karar... Ee, ...Yahudi olmayanların... ...İsrail'de doğup büyüseler... ...dahi e, vatandaşlık... Evet, e, ...hakları... E, ...olmadığına ilişkin... ...bir karar bu yeni... ...başvuru sahibi Uzi Ornan... ...kendisi aslında e, Yahudi olmadığını söylüyor... E, ...bir agnostik yani... E, ...tanrı inancı konusunda... E, ...bilinmezci... ...bilinmezci yani evet hani... E, Öyle bir şey söylemiyor yani bir dine ait olmadığını iddia ediyor kendisi. Bunun bilinemeyeceğini iddia ediyor. Bundan dolayı da Yahudi olmadığını ama İsrail'e doğup büyüdüğünü dolayısıyla vatandaşlık hakkı konusunda yapmış olduğu bir baş, başvuru var. E, vatandaş zaten şu anda İsrail vatandaşı mahkeme e, bu hakkı reddetmiş. E, şöyle demiş e, İsrail'de... E, Şu söylenmiş, İsrail'de Daniel Fish, burada da e, yargıç, bir dönüş hakkı olduğunu söylemiş Yahudilerin. Yahudi bir anneden doğan dünyadaki herkesin İsrail vatandaşlığı e, isteme hakkı vardır. E, ama Filistinlerin dönüş hakkından bahsedilmemiş. Burada, e, Uzi Orna'nın Yahudi vatandaşlığı, e, böyle de diyebiliriz belki, İsrail vatandaşlığı da e, korunmuş çünkü annesi Yahudiymiş. Bu da oradan bir mahkeme kararı. Evet mahkeme kararı. Ben Gurion'un ciddi bir laiklik tartışması da gündeme geliyor. Geliyor. Ben Gurion'un sözlerini de devam ettirecek olursak şey de gayet açık sözlükle de savaş günlüklerine yazmış. Yani şey de aramızda kendimizi de aldatmayalım gerçekten kaçınmayalım biz siyasi bakımdan saldırganlarız ve onlar da kendilerini savunuyorlar demiş. Çünkü makine tüfek ateşiyle kum gibi dökülen insanlardan bahseden tanıklıklar da var. Ülke de onların çünkü orada yer oturuyorlar. Bizse buraya gelmek, yerleşmek ve onların gözüne bakılacak olursa, gözünden bakılacak olursa ülkelerini de ellerinden Alma durumundayız diye de açıkça yazmış Ben Gurion İsrail'in evet. kurucu babası babalarından biri Chomsky'nin ünlü Faithful Triangle adlı kitabında da yazıyor bu Ben Gurion yani sadece bu sebeple bir Chomsky bunları İbranice'den okuyarak yazdığı için pek Amerika İngilizce ve başka dillerde bilinmiyor. O yüzden çok iyi bilinen bir şey değil ama açıkça İsrail'in içinde konuşmuş bunu. İşte tam da bu sebeple ki ne yaşlılar unutuyor ne de gençler unutuyor. Ve her gün bu uzatılmış bir er nakbanın 64 yıldan beri devam eden bir günü diyorlar. Ve o korkunç yer kökünden sökülüp atılan 64 sene önceki şeyin bugünkü içinden çıkılmaz hayatları yani görüyorsun böyle sokakta oynayan kamplarda oynayan çocukları falan gördüğün zaman onlar hiçbir zaman bu hapishaneden çıkamayacaklar hiçbir gelecekleri yok o genç insanların ne iş ne de herhangi bir başka ülke görme dünyanın herhangi bir başka yerini görme böyle bir facia devam ediyor ama şöyle bitirmiş Remzi Barut yazısını e, hafızanın gücü başlığında taşıyor. Filistinliler anahtarlarına, e, paslı anahtarlarına ve eylemlerine devam ettikleri, sarıldıkları sürece ihtiyarlar ölebilir ama gençler asla unutmayacaklar. Der demiş. Hayır Önemli bugün e, yani İsrail mahkemeleri dönüş hakkına dayanan kararlar veriyorsa zaten e, bunun binlerce yıldır unutulmayan. ...şeyler olduğunda... ...belki söylemekte bir sakınca yok... yok evet. ...öyle bir hataya da düşmüş diyoruz... ...ben gruyum... ...ama büyük bir açık sözlülükle ...meseleyi ele almış... ...peki buradan devam edelim... Ee, ...şeye... ...geçelim şimdi istersen... ...Oland'ın uçağına da Yıldırım... ...isabet etmiş... ...Evet... ...Oland'ın Angara ...görüşmeye gittiği söyleniyordu... Gitmeden önce aslında bize devir teslim töreni yapılmış. Sarkozy pek biraz nahoş karşılamış bu durumu. Yani çok sıkılmış bir hali varmış tabii. Asla Kalkmamış efendim... mı koltuktan? Yok hiç öyle terbiyesizlikler yapmamış. Ama keyfi yerinde değilmiş. Ama birinci lady'lerin, first lady'lerin İngilizce bir terim kullanacak olsak araları iyiymiş. Carla Bruni ile. Şimdi işinin adını unuttum. Birlikte yaşadığı hanımın. Valery Trier Beyler çok daha dostane bir ilişki içinde inmişler. Hatta kameraların önünde de yanaktan öpüşmüşler. Sonra da ellele eski başkan artık Sarkozy ve karısı limuzine binip gitmişler. Bu lüks hayatı filan sürdürmeyeceğini, normalleştireceğini tekrarlamış 20 dakikalık bir konuşmasında François Hollande. Yağmurdan da sırlı sıklama olmuşlar. İklim birazcık onlara oyun etmiş. Biraz da çünkü gelenek şöyle bir problem var seremonide. Gelenek şeyi gerektiriyor. Açık arabada gitmek zorundasın. Üstü açık. Ama o sırada gökler de açık. Araba durumuna geçmiş. Yarılmış ve acayip yağmur yağmış ve o laciver, lacilerini hem e, mahfetti diyor. Tony Patterson yazmış da Biraz dedikodu yapalım. Hem de e, şeylerin o horoz tüylü böyle Şık şıkırdım muhafız alayı filan da biraz ıslanmış yani. escort vaziyeti, üniformaları ve tüylü miğferleri de biraz ıslak tavuğa dönmüş diyelim ya da horoza. Fakat ondan sonra da yolda Merkel'le görüşmeye giderken uçağına da yıldırım isabet etmiş. Biraz şanssız başlamış galiba. Evet büyük bir tehlike atlattı diyor Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande. Havalandıktan dört dakika sonra yıldırım çarpmış. Havaalanına geri dönmek zorunda kalmış uçak ve başka bir uçakla yeniden Berlin'e hareket etmiş. Artık bu küresel iklim değişikliği şartlarında siyasetçilerden daha cesur siyasetçiler de olmaya başladı. Uçuş filan da zorlaşıyor gördüğün gibi. Evet. Bir de tabii Merkel'le neden görüşmeye gidiyordu? O mesele var. İşin içine o tarz şeyler de katabiliriz. Bu, bu kemer sıkma politikaları başta olmak üzere abinin e, bu politikaların gözden geçirilmesi her şeyden önce deniyordu. Gündemde olacak. Evet, razı gelmeyen bazı şeyler varmış diyebiliriz Zeus falan. <gülüyor> Zeus oradan müdahale etmiş. Ama bir Merkel'den da bir yumuşama emaresi. Sinyali de, modern deyimle, de. ben eskilerden emare derim, <gülüyor> e, yumuşama sinyali gelmiş. Sıkı bütçe tedbirlerinde ısrar eden ve ekonomik büyümeyi canlandırıcı tedbirlere karşı çıkan Merkel'in bu tavrında yumuşama olduğu görüldüğü deniyor. Yunanistan'ın Avro'da kalması için gerekli yardıma hazır olduklarını Hı. da söylemiş. E, e, Merkel'in Merkel aklı başına e, gelmiş diyebiliriz buna. E, öyle üstü çok da kapalı olmayan tehditler e, Yunanistan Avrua alanında kalmak istiyorsa falan gibi. Şimdi Yunanistan'ın Avro alanından çıkma meselesi Yunanistan'da da e, giderek daha fazla konuşulmaya başlandı. Bu e, bir kere her şeyden önce inanılmaz bir yıkım anlamına geliyor. Hem Yunanistan için hem de Avrupa Birliği için e, ama e, belki daha fazla Avrupa Birliği için e, böyle bir yıkım anlamına geliyor. O yüzden Yunanistan'ın Avrupa bir şey Avrupalı Avro alanından e, çıkması e, her şeyden önce e, merkilde fena halde sarsar. Sar. E, ama tabii e, öncesinde yapılanlar yani Yunanistan'a o, o kemer sıkma politikaları karşılığında verilen trio tarafından yardımlar vesaire bunların durumu daha da kötü hale getirdiğini de söylemek lazım. Gerçek bir kurtarma planı gerekiyor. E, ama şu andan sonra Yunanistan'ın Avro alanından çıkması da kimseye yarayacak bir şey değil. Ama benim bir önerim var. Nedir o? <gülüyor> Teknokrat Hükümeti kurulsu Yunanistan'da. Çok orijinal bir öneri değil bu. Hay Allah ben buldum zannediyordum ya. <gülüyor> Niye bozuyorsun? <gülüyor> o kurulamamış. O da maalesef zaten. Beni de hayal kırıklığına uğrattı ve galiba yeni seçime gidiliyor. Ee, bakalım ne olacak? Almanya'nın Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ısrar etmiş yalnız. Gene o eski tavırda biraz sert yapmış gene. Yani Yunan, Yunanistan ahalisi de bilmeli ki yoluna koyduğumuz işler çok ağır bir tamamen olağan dışı bir efordur demiş ve dikkatli olun demiş yani. Evet bu e, kemer daha sıkma iyi, daha iyi bir şey vermeyiz demiş yani. E zaten daha verecek bir, bir teklif bir şey. yok. Yunanistan için mi? Evet. Ee, yani Yunanistan'da şu anda bankalardan günde 80 milyon euro kadar daha kadar para e, çekiliyor. Pek Yunanistan'ın da verecek bir şeyi kalmadı. Onu da söylemek lazım. En azından devlet e, doğrudan polisi gönderip de milletin evindeki parasına, e, eşyasına falan haciz koymazsa Yunanistan kaynağı da e, kalmadı. E, pek bu resleşmeler nereye gidebilecek ben bilmiyorum hani AB bakımından en azından. Evet ben Biraz de. Biraz geri adım atılması gerekebilecek gibi e, çünkü bundan şu saatten sonra Yunanistan'ın zaten başına gelen geldi. Asıl zarar görecek olan AB ve Avrupalı. E, bu kemer sıkma politikalarından zarar görmekten bahsederken bir de e, İngiltere'ye çok kısa bir not düşeyim. Bu saatin sonunda İngiltere'de devlet artık e, koalisyon hükümeti yani tüy dikti demek lazım belki. E, kamu harcaması olarak engellere verilen e, çeşitli e, işte destek destekleri değil. de kestiğini, kesme planı daha doğrusu ortaya çıktı. Böyle olacakmış açıkladı bunu. İşte bunun arasında e, görmeyenlere verilen mesela işte ayda 120 sterlinlik yardımların falan da e, kesilmesi gibi şeyler var. E, adımlar var. Ama bu orada da hükümet düşürecek bir şeye dönüşebilir. Çünkü, 400 bin kişi sokaklardaydı şaka gibi gelebilir ama aralarında Yok, hayır, tamamen, 40 bin yani polisin de top... bulundu. E, toplumun, <gülüyor> e, İngiltere toplumun e, kökten değiştiğini görüyoruz. Toplumsal yaşamın değiştiğini görüyoruz. Hani bu e, uzaklarda gibi geliyor ama fena durumlar oluyor orada da. Hükümet gidebilir. Liberal Demokrat, Liberal Demokrat bazı e, parlamento üyeleri isyan etmiş e, Nick Clegg Liberal Demokrat Parti'nin e, pek doğruları söylemeyen liderine. E, evet. Orada da öyle bir gidişat var. Küresel Mayıs manifestosu da küresel hareketin daha iyi bir dünya istediğini, böyle bir dünyanın mümkün olduğunu, yollarının da neler olduğunu ortaya koyan bir manifestosu var. Kulak asmayanlar olabilir. Fevkalade ütopik, hayalci bulanlar olabilir. Ama böyle bir ses yükseliyor ve çok da dikkate değer. Bugün en büyük hayalcilik mevcut sistemin evet. hiçbir değişikliğe uğramadan devam edeceğini düşünmek. Bu her türlü gösterge bunun için ortada duruyor bir alternatif olacak. Bir değişiklik olması şart. Bunun ne şekilde olacağı büyük ölçüde bize bakıyor. Evet, bize bakıyor. Yani böyle romantik, idealist hoş laflardan ibaret görülebilir ama pek öyle da bilecektir. Son olarak şeyi de söyleyelim. Suriye'de ateş kes ilan edildi ama bir ay geçti. Şiddet durmadı. Yüzden fazla bin yüzden fazla muhalifi öldürdüğünü ateşkesiyle ilanından bu yana Esed'in Esed'e bağlı askerlerin söyleniyor dün de bir cenaze törenini hedef alan Suriye ordusu ateş sonucu en az 21 kişinin ölümüne yol açmış Esed karşıtı gösteriye dönüşmüş bir de bomba patlamış Birleşmiş Milletler gözlemcilerini taşıyan 3 araç hasar görmüş gözlemciler yaralanmadan kurtulmuş yani Buradan şimdi bir ara verelim, sonra Türkiye'deki e, haberlere de bakarız. Açık gazde. <gülüyor> Django Reinhardt Reinhardt ya da ve arkadaşlarından Djangoology, Djangoology adlı parçayı dinledik. Django Reinhardt 1910'da 23 Ocak'ta doğmuş ve 16 Mayıs 1953'te hayata veda etmiş. virtüoz Belçikalı Çingene caz gitaristi, bestecisi, aranjörü ve dünyanın da en önemli müzisyenleri arasında adı geçiyor. Gitar tekniğiyle, çalma tekniğiyle de dahil olmak üzere eksik parmaklarıyla, yanmış parmaklarıyla çadır yangında onun 1953'teki ölüm yıl dönümünde kendisinden, kendi bestesi Cangoloji'yi dinleyerek devam ettik. Açık Radyo'da, 94.9'da açık gazete programında. Bugün Mithat Sancar'la Meo Voto programımız yapılamıyor çünkü uçakta Mithat Sancar. Dolayısıyla biz buradan devam ediyoruz ama onun yazısına bir atıf yaparak da geçebiliriz belki. Medeniyet kaybından toplumsal çözülmeye başlıklı bir yazısı vardı. Ve Türkiye'nin toplumsal hakikatini en iyi anlatan tasvirlerden biri medeniyet kaybı diyor. Bu teşhisi birkaç yıl önce Tanıl Bora koymuştu. Hı hı. E, Türkiye medeniyet kaybetmeye devam ediyor. Hatta medeniyet kaybı giderek derinleşiyor. E, ve işte so sosyolog Norbert Elias'ın çizdiği çerçevede medeniyet kavramını kullanıp Tanıl Bora'nın da aynı şekilde yaptığı gibi şiddetten arınmış toplumsal yaşam ya da insanlar arası ilişkilerde şiddetin yok olması anlamına Geliyor ama bu medeniyet tanımının şimdi her şeyden önce olumlu özelliklerle tanımlanması gerekiyor. E, Elias diyor ama e, ona göre bu özelliklerin ortaya çıkabilmesi de her şeyden önce şiddetin toplumsal ilişkilerden tasfiyesine bağlıyor. Yalnız şimdi pek öyle olamıyor ve e, yoğun bir şekilde. E, iki taraflı bir şiddetten e, şi, e, bahsedilen bir ülkede yani Türkiye'de devlet cumhuriyetin kuruluşundan beri toplumu kontrol ve tedip etme, edeplendirme, terbiye etme amacına göre ayarlanmıştır. Muhalifleri tırnak içinde parantez içinde düşmanları ezmek de bu amacın içindedir. Devletin bütün aygıtları kendi meşrep ve menzillerine göre bu misyonu üstlenmiş ve yürütmüşlerdir. İşin en hazinyanı da diyor kemalist kadrolar tarafından inşa edilen bu devlet ve siyaset anlayışının toplumdaki bütün kesimlere sirayet ve nüfuz etmiş olması. En anti kemalistler bile bu anlayıştan öyle ya da böyle nasiplerini almışlardır. Şimdi bugünkü yeni muhafazakar kadrolarda aynı anlayışı sürdürmektedirler diyor. Yani polisin tehlikeli saydığı kişilere ve gruplara yönelik her hukuksuz eylemi Öfke ve intikam duygularının bilenmesine yol açar. Yargıdan çıkan her haksız karar adalete inancın biraz daha itmesi sonucunu doğurur. Adalete olan inancını yitiren toplum kesimleri de adaleti kendi imkanlarıyla tesis etmenin yollarını aramaya başlar. Polisin şiddeti daha fazla şiddet üretirken yargının adaletsizliğine maruz kalanlar merkezi kurumlardan yüz çevirmeye başlar. Toplum giderek daha fazla gerilir, daha fazla kutuplaşır. Bunun adı medeniyet kaybıdır diyor. Medeniyet kaybının en tehlikeli yansıması ise toplumsal çözülmedir. Türkiye'de bir yandan medeniyet itiyor, diğer yandan toplum çözülüyor. Çanlar tehlikeli çalıyor demiş Mevvoto sütununda Mithat Sancar'dan biraz okuduk. Bu tabi Özellikle bu süper final diye adlandırılan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılan kupa süper lig finalinin son maçında çıkan olaylardan bahsediliyor ve buradan da bütün Kadıköy'de yayılan büyük Şiddet olayları ve sonrası çıkan olaylar nedeniyle derbi deniyor buna. Mahkemeye sevk edilen 48 kişiden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş. Diğer 47 kişi ise serbest bırakılmış. Yani gözaltına alınan zanlılar polise mukavemet, kamu malına zarar verme ve toplumda imfiel yaratma suçlarından. Sabah bu taleplerle sabah saatlerinde mahkemeye sevk edilmişti sorguları tamamlanmış bir kişi yani mahkemedeki savunmalarında da zanlıların büyük bir bölümünün olaylara karışmadıklarını söylediği öğrenilmiş mesela zanlıların bir kısmı düğünümün davetiyelerini getirmiştim sahada onları dağıtacaktım demiş mesela mahkemede konuşuluyor bu Federasyon yetkililerine Galatasaray'a burada kupa vermemelerini söyleyip çıkacaktım demiş seyircilerden biri. Futbolculara forma imzalatıp çıkacaktım diye e, bahaneler öne sürdükleri öğrenildi diyor çeşitli gazetelerde. Bunun bahane kelimesi de kullanılıyor e, ve e, bunların hepsi bahane olarak kabul edilmemiş anladığım kadarıyla. Ve şey yapılmış. Hepsini serbest bırakmış mahkeme biri hariç. O bir kişi acaba yanlış bir şey mi söyledi? Evet insanın aklına o geliyor tabii. Çok mümkün çünkü e, yanlış bir şey söylemiş olması. Bende de bir örneği var. Çok konuyu dağıtmak istemiyorum. Ama kısaca bahsettiğim, e, şimdi haber merkezimiz getirdi bu haberi. Doğu Beyazıt'ta KCK üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 10 sanıktan savunmasını Türkçe yapan bir kişi tahliye olmuş. Diğerleri 7 ile 27 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış. Radikaline aldık bu haberi. Duruşmada 10 sanıktan 9'u Kürtçe ifade vermek için ısrarcı olmuş. Türkçe savunma yapan evli ve 4 çocuk babasını Mehmet Nedim Koçkar tahliye edilmiş. Mahkeme heyeti diğer sanıkları ise terör örgütüne üye olmak, kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnmek ve PKK'nın propagandasını yapmaktan 7 yıl 3 ay ile 27 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları vermiş. Bir tanık ifadeye geliyoruz şimdi. Sanık Suat Oğul ve Sefa Başak'ın avukatı Timur Demir tutuklamaların siyasi içerikli olduğunu söylemiş. Yapılan basın açıklamalarında izinler dahilinde yapıldığını söylemiş. Basın açıklamalarına valilik, kaymakamlık izin verilmesine rağmen tutuklamaların olması insanlarla dalga geçmektir demiş. Evet bu dalga geçme durumu çok yoğun bir hale gelmiş durumda. Şimdi burada o bir kişinin tutuklanırken ne ifade verdiğini gerçekten Türkçe çok merak Türkçe mi konuşmuş etti. acaba? O şu takmış olabilir ya da şey de demiş olabilir ben düğün davetiyesi dağıtmayacaktım sahaya... Polisin davranışından hoşlanmadım. Girdim sahaya demişte O zaman hapı yuttu herhalde. Çünkü suç delili mesela yani kamu malına zarar verme polise mukavemet ve toplumda infial yaratmak talebiyle verilmişler. Hepsi biri hariç. Hepsi serbest bırakılınca bu durum ilginç bir şey yaratıyor doğrusu. ya Mesela çeşitli Milliyet Gazetesi'nde e, sahaya girenlerden şaşırtan ifadeler diye verilmiş. Bu e, gerçekten olağanüstü e, bir şiddeti içeren bir görüntü var. Bir e, çubuklu sarı lacivert forma giymiş, e, hafif saçları da dökülmüş bir seyircinin e, spor ayakkabılarıyla bir güvenlik korumanın belinin ortasına bir karate e, gibi Uzakdoğu sporlarına uygun bir darbe atarken fotoğrafı var. Bütün sahada sarı koltuklar ve beyaz tabureler var. Sarı koltuklar koparılmış hatta bir başka genç çocuğun da kaldırdığı şeyi güvenliğe doğru fırlatmakta iken fotoğrafı da var sarı koltuğu. Böylesine yani şey manzaralar var ama kamu malına zarar ve diğer konulardan herhangi biri bu şekilde tutuklanmamış. Kamu malına zarar vermemişler ve toplumda da infial yaratmamışlar demek ki. Evet. Tam forma imzalatacak gibi görünmüyorlar bence. Düğün davetiyesi dağıtma gibi bir hava yok ama mühim değil bunlar zaten. Herkes. Büyük işletme teorisine uygun cereyan etmiyor mu? Ediyor. Olay maden, ama tabii şu var. E, sizin zaten. büyük işletme teorisine uygun cereyan ediyor e, ama asıl işletme 3 Temmuz'dan sonra e, gerçekleşti. Bu ortamın bu şekilde gelmesi son maçta polisin de e, doğrudan. Gerçi bu bugün garip karşılanıyor. Polisin işte biber gazı atması e, büyük infial yarattı ama e, polisin biliyoruz ki her toplumsal olayda işte 3 kişiyseniz. Ve bir slogan atıyorsanız biber gazı yeme ihtimaliniz var. Yani azımsanamayacak oranda var. E, bunu e, bu şekilde e, tanışmış olması e, oradaki taraftarın e, tabii ki talihsiz. poliste de şeyi hesaplayamadı herhalde bir statta. E, 50 bin kişi varsa ve kendi sayısı da bunun kat be kat aşağısındaysa pek de akıllıca olmayabilir. E, orada öyle bir güç uygulamak. Ama sonuçta iş e, zıvanadan çıkmıştı zaten 3 Temmuz'dan sonra ve e, çok çok ucuz atlatıldığında tekrarlamak istiyorum. Kesinlikle özellikle de o benzin istasyonu yakınlarında birkaç defa daha e, görme fırsatı bulduk zaten pek çok televizyonda da gösteriliyorlar. Yani bayağı meşalelerin yanıcı maddelerin böyle büyük bir güçle fırlatıldığı benzin istasyonlarının önünde... Böyle alevli durumlar oldu. Ucuz atlatılmış olduğu rahatlıkla söylenebilir doğrusu. Evet böyle bir durumdan bahsedebiliyoruz. Öte yandan ilginç bir şey var. Bu Radikal'in haberi var. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Beşiktaş aleyhine açılan davada hesap uzmanları kurulunun raporu. Radikal'de özel haber ya Fatih Yağmur'un özel haberi 41 adet hileli kayıtla 51 milyon Türk lirası beyan dışı bırakılmış hata değil kasıt var deniyormuş raporda ne diyorsun buna 2005 Olmamıştır 2007 şey. arasında o benim repliğiniz <gülüyor> <repliğimdi. bir> çaldım <gülüyor> tamam doğru iyi ettin. 9 da 4 milyon lira vergi kaçırmış Beşiktaş. Yapmamıştır diyorsun sen. Kulüp savunmasında personel yetersizliği ve rakam hatasına vurgu yapmış. E zaten Kulüpte bütün kulüpler demiş... bunu yapmıyor mu? Hatta ben periyodik olarak bu ülkede e, futbol başta olmak üzere işte kulüplerin daha doğrusu bu işle uğraşan şirketlerin, dernek statüsündeki şirket. E, bu işi yaptığını biliyoruz ve periyodik olarak da affediliyorlar. Değil mi? Onlara yönelik. Herhalde evet. Hep beraber. Hatta alkışlanıyor bunlar böyle bu aflar. E, medyanın spor sayfalarında falan. Rahatladı. Şimdi transfere öncelik verdi falan gibi şeyler çıkıyor bundan sonra. Evet. Şimdi kulüp şey demiş ama güzel olmuş o. E, düğün davetiyeleri dağıtıyorduk. Forma imzalası yok. O, o gerekçe par pardon karıştırdım ben. Kulüp şey demiş. Personelimiz yetmiyor. Ne yapalım? Biraz rakam hatası yaptık demiş. <gülüyor> bu da aynı derecede inandırıcı bence öbür forma imzalatma Alexe dün davetiyesi e, yazı, vermekle falan. Öyle. Fakat kurul kabul etmemiş bunu çünkü hiçbir işletme demiş. Dur bakalım buna ne diyeceksin Mahir? Hiçbir işletme 51 milyonluk matrah farkını rakam hatası olarak açıklayamaz demiş. Niye açıklayamazsın? Bunu kim demiş? Kurul. Hesap uzmanları. Ee, bir kere bu yanlış. Yani işletmenin boyutuna göre değişir. E, i̇şletmenin oynadığı rakamlar büyüdükçe e, hesap hatası rakamları da büyüyor. Biliyorsunuz örnekleri var işte. Milyar dolarların hesap hatalarıyla açıklanmaya çalışıldığı durumlar daha oluyor. Daha yeni dünyada. önümüzde. Evet daha henüz Amerika'nın en büyük bankasında. O ama hesap hatası değil. O e, şey strateji Karar, hatası. Strateji hatası. Muhasebede Peki. yapılan ama doğru haklısınız. Yani bu O spesifik örnek olmamakla beraber muhasebede yapılan hataların da o tarz... E, ...şeylere, açıklara... E, ...sebep olarak gösterildiğini... ...görüyoruz. E, yani kurul... ...bir kere orada bence maddi olarak bir hata yapmış... 41 adet hilelik ayıtla 51 milyon Türk lirası beyan dışı. Hata değil, kasıt var demiş. Hiçbir yetkide bundan haberdar olmadığını iddia edemez demiş. Ama haklı olabilir tabii şimdi. Burada bu söz konusu işletmenin oynadığı rakamlar göz önünde bulundurulursa... Bir de şey de açık açık biliniyor değil mi? Bunda da bir şey yok mu? Hata yok mu? Bu eski Beşiktaş Başkan'ın kulübe 100 milyon dolar civar, 100 milyon lira mıydı yoksa? Her yani neyse tam hatırlayamıyorum ama bayağı milyon... Eski başkan Demirören ve yönetiminin 3 yıla kadar da hapsi. Cebinden istenmiş. para verdiği. Evet. Gibi şeyler vardı. Bu nasıl yapılıyor? Cebinden para verme. Benim bildiğim bunların da bir denetimi vesairesi, osubusu vergi düzenine girmesi falan var. Lüzum yok. Böyledi. Ya yani hatadan bahsediyorsak zaten Ernst Mayer ve arkadaşlarının çok uzun zaman önce, ya yani epey önce Harvard Üniversitesi'nde yaptığı büyük dev araştırmanın sonucuna ben itibar ederim. E, biyolojik bir hata zaten insan. İnsanın kendisi zaten bir ama öncül orada mutasyon hatanın ne olduğunu, <gülüyor> yani, yani bütün öyle. canlı yaşam için, <gülüyor> hani nasıl sınıflandıracaksınız hatayı bilmiyorum ama hepsi mutasyon sonucunda. ...evrim süreci de öyle bir şey falan diyebiliriz. tek insanda var bu. Ee, bilinç. Evet. Yani zeka dolayısıyla. Kendini yok etme falan filan. Kendini Tantalos, ve bütün, tamam. <gülüyor> bütün türlerle birlikte. Her neyse bu daha küçük bir hata olan Nasrettin Hoca fıkrasına iyice benzedi bu iş zaten. O büyük hataları gizlemek için hani Silmek için kullanılan büyük bıçak mıydı? Fıkra da nasıldı ya? Yani. Hakim değil o fıkraya maalesef. <gülüyor> Bilmiyorum hatta. Ya bu bıçak nedir diye sorar kadı da. Ben hataları kazıyorum diyor. Eskiden jiletle ya da şeyle usturayla hata kazınırmış ya. Hmm. Peki bu pala nedir demiş hakim de. Ben de başını iyi hatırlamıyorum detayını ama şimdi yeri geldi anlatayım. Artık burası zaten eski kıraathane kahve köşesi <gülüyor> gibi. Zaten bütün haberler de öyle. Haberler de öyle. öyle. <gülüyor> Kesinlikle. E, bu hataları kazımak için demiş. E, bıçağı gösterince, hakime, so kadıya sorunca, kadı sorunca öyle demiş adam. Peki bu pala ne demiş? E o büyük hataları kazımak için demiş. Evet. <gülüyor> Uydu şimdi. Uymadı değil. <gülüyor> Eski başkan Demirören ve yönetiminin 3 yıla kadar hapsi istenmiş. Demirören hüküm giyerse Futbol Federasyonu başkanlığına veda edecekmiş. Gözyaşlarımı tutamayabilirim. Daha fazla devam etmeyeceğim. Bir de son haber vereyim. Ergenekon'un gizli tanığı konuşmuş. İbrahim Çiftçi bana Veli Küçük ve Sami Hoş'tan Necip olduğunu öldürmemi istedi. Bu adam kim diye sormuş. Ben kiralık katil miyim diye tepki veren İbrahim Çiftçi'nin daha sonra tehdit aldığını anlatmış. Sonra da çiftçi ne olmuş? Öldürülmüş. Böyle de bir haberle kapatmak istemezdim ama ne yapalım. ha? Bir de son bir haber söyleyeyim. Gökçeada'dan ya da İmroz'dan. Yörükçe adı da İmroz'da yaşamakta olan adanın yerlisi bir Rum adadan yer almak isteyince yolun uzun olduğu, Rum olmayan müstakbel işi üzerinde alırsa hemen hallolacağı söylenmiş. Yani Rum vatandaş ancak Rum vatandaştan mülk alabiliyormuş. Ardından gelişen süreçte İmroz'da Bu öyle miymiş? ve Bozca uygulanan politikalar bir kez daha deşifre oldu diyor haber. Hı -hı. Süreci izleyen avukat Erhan Pekçe de tapu kadastro Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirliği'nin Gökçeada ve Bozcaada konusunda verilmiş Milli Güvenlik Kurulu kararları, bakanlıklar arası protokoller ve pek çok idari düzenleme vardır ifadesinin yer aldığı dilekçesine dikkat çekmiş. Baya politik bir durum var diye. Yeni evlenecek bir çift adada bir yer almak için Tapu'ya gitmesine şahit olmasıyla başlamış. Kadının babası bir yer almak istemiş ama mülkiyetini kızının üzerine kaydettirmek gibi bir hata yapmış tırnak içinde. Tapudan da aldığı yanıt Rum oldukları için bunun yıllar sürecek bir prosedür olduğu söylenmiş. Erkek Rum olmadığı için arazi onun üstüne kayıtlı olursa işlem hemen yapılabilir demiş. Bir ayrımcılık var mı sence? Yoktur. ya Yoktur. Bence de yoktur. Yani Suç şey Haberini verdikten mı? sonra e, KCK davasında savunma yapanlardan 9'unun 7 e, yıl ile 27 yıl arasında ceza alıp da Türkçe savunma yapanın e, serbest kalması haberini verdikten sonra ben Bu ayrımcılık diyemem yani. Hiç. Ben de kesinlikle. Evet şimdi burada bitirelim ve Stad üzerine bir program yapacağımızda birazdan başlayacağımızı söyleyelim. Stad yüz 100 yaşında tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde de 100. doğum günü partisi yapılıyor. Yazar, tarihçi, sözlü tarihçi, radyocu ve oyuncu Pulitzer ödüllü çok önemli bir sima Louis Turkle adıyla lakabı Stud 16 Mayıs 1912'de New York City'de doğmuştu. So here we go to uh, perhaps StoryCorps most famous interview with studds right. <laughs> Terkel, the late oral historian, the radio broadcaster, the Pulitzer Prize-winning author. Uh, this is Studs Terkel. What has happened to the human voice Vox Humana hollering shouting, quiet talking buzz. Demokrasi'nin radyosundan aldığımız bir kayıtla Amy Goodman, Stad Sturkel'ı e, ölümünden hemen sonra Pulitzer Ödülü ve onun sesinden bir parça veriyor. Ya insan sesi ne oldu diyor, Vox Humana diyor, Bağır, çağırır, sessiz konuşur. Mırıldanır. Şimdi Atlanta'da hava alanına gittim diyor. Çıktık diyor. bir Metroyu aldık. Oradan da gideceksiniz diyor. Tam metroya girerken bir baktım ölümcül bir sessizlik birkaç insan oturuyor sağda. Solda ve yukarıdan da bir ses duyuyorsun diyor. Birisi böyle bir makine bir sesi. Concourse 1, Fort Worth, Dallas, Lubbock. Böyle bir ses gidiyor diyor makine gibi. Sonra tam kalkıcı kapılar kapanacak olursa, pneumatik kapılar. Birdenbire genç bir çift giriyor. Kapıları açıyor ve giriyorlar. Yukarıdaki ses hemen diyor ki, geç girdiğiniz için 3-30 saniye geciktik diyor. İnsanlar da o çifte baktılar. Sanki bir kitle cinayeti işlemişler gibi diyor. Onlar da böyle korkmuşlar, üzülmüşler. Kari koca işte. E, ben de konuşmamla meşhurum diyor. Çok gevezeyimdir. George Orwell, gel mezarında döneceksin diyor. İnsanlar gülecek. ...insanlar da gülecek evet. zannediyorsun. Hmm. Ee, diyor, halbuki gene ölümcül bir sessizlik metronun içinde diyor. Ve şimdi bana bakıyorlar diyor. Beni de düşman ilan etmiş durumdalar. Ee, ben de o, o çiftle beraberim, üçümüz. Ee, Tanrım dedim diyor, ya insan sesine nereye gitti insan sesi? Birden gözüme ilişti, orada da küçük bir bebek var. Belki bir yaşında öyle bir şey. Ben ona bebeğe döndüm. Beyefendi ya da hanımefendi demiş bebeğim. Siz insan türünün durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne do, ne hallere geldik insanlık halini? Ne düşünüyorsunuz demiş. Tam da o sırada ne yapar bir bebek diyor. Gürültülü halde gülmeye başlamış. Ve o zaman... ...ellerimi kaldırdım. Şükürler olsun... ...nihayet insan sesini... ...duyduk dedim diyor. Bu... Uh, ...Statusturkel'ın en tipik... ...şeylerinden biri. Ömür... ...60 yıllık bir yayın hayatı var. Yapmadığı hiçbir şey kalmamış... E, ...kitaplar yazıp, ödüllü kitaplar... ...savaş karşıtlığını ömür boyu... ...sürdürmüş biri... Ve medya hakkında da çok önemli fikirleri var. Çok sevgiyle bakmıyor. Şimdi bir başka şeyinden alacağız. Sturkel'ın gene demokrasi Now! radyosuyla yapılmış 2003 tarihli bir mülakatından. Orada da Abdon Sinclair'den bahsediyor. Yazar 1916'da The Jungle, Cengel adlı kitabıyla çok ünlü. Bir de Brass Check diye bir kitabından bahsediyor. Yani o günlerde genel eve giden e, bir erkek 2 doları bastırıyor enflasyon öncesi fiyatlarla e, ve karşılığında da bir jeton alıyormuş. O da patrona madama vermek üzere sonra da bu şeyler jetonlar kıza e, veriliyor. Sonunda da kız getiriyor çalışan fahişe. Bütün e, jetonlarını madama veriyor o, ve karşılığında da yarım dolar alıyor. Böyle bir şey. Şimdi Sinclair de medyayı e, o şeydeki jetonları bozduran kıza benzetiyor diye. E, bu savaş öncesinde 2003'te yapılmış bir Konuşmaya şimdi biraz da ona kulak verelim. Radio, is the most intimate of all mediums. I say mediums, to avoid use of the word media, which I hate anyway. Radio is most intimate. See, using example, Franklin D. Roosevelt as president, he had a patrician voice, a lofty voice, It would be seen to be distant from ordinary working people. But once he was on the radio. In something called Fireside Chats, he mastered it as no one ever did. He knew it was something intimate. He's talking to one person. You see, when you're on radio, you're not talking to millions. You're talking to one person. Just a week ago, the newspaper In These Times published a piece that you wrote called No Brass Chats. <laughs> Benim söylediğimden bir önce de radyo hakkında bütün ömrünü vermiş olduğu radyo hakkındaki fikrini de öncelikle dinledik. Radyo bütün medyumların en mahrem olanıdır diyor. Çünkü medya kelimesinden nefret ettiğim için medya kelimesini kullanmak istemiyorum diyor. Yani radyo bildiğim benim bildiğim demiş Statsturkul en mahrem Araç. Yani bir örnek vereyim. Franklin D. Roosevelt başkanken böyle bir patrisyen sesi vardı. Tok, dolgun. Ve sıradan çalışan insanlara uzak gelirdi, mesafeli gelirdi. Ama radyoya gelir gelmez ocakbaşı sohbetleri diye bir kavram geliştirdi. Ve bunu hiç kimsenin yapamayacağı kadar büyük bir... E, ...ustalıkla gerçekleştirdi. Çünkü o en iyi anlayan... ...siyasetçilerden biriydi diyor... Roosevelt. Başkan, Roosevelt Radyo'nun... ...gücünü ve... ...çünkü bir kişiye konuşuyordu... ...orada diyor. Yani... ...bizim de burada, Naçizane Açık Radyo'da... ...çok zaman zaman... ...yaşadığımız ve bildiğimiz, aşina olduğumuz... ...bir kavramı... O da hatırlatıyor. Radyoda diyor bir kişiye hitap edersin. Zihninde gözünün önünde bir kişi vardır ve sen onunla konuşuyorsundur. İster müzik çal DJ'lik yap isterse haber programı yap. Böyledir. Milyonlara hitap eden birisi değilsin diyor. Tek bir kişidir senin muhatabın diyor. Önce ondan bahsediyor. StatCircle radyo meselesini de bu şekilde, yüz yaşında kavramış. Şimdi işte medyayı da hem de Irak savaşının hemen istilasının öncesinde medyayı da bir fahişeye, genel çalışanına benzettiği bölüme geçiyor şimdi, medya ve savaş. Just a week ago the newspaper in these times published a piece that you wrote called No Brass Check Journalists. Talk about what you mean. Well, 1916, Upton Sinclair, known best for the jungle, wrote a book called The Brass Check. Now, back in those days, when a john went to visit a brothel, uh, he two bucks, that's before inflation, he'd pay over two bucks and he'd get a brass check from the madam. And the brass checks would be presented to the girl At the end of the day, the girl brought in all her brass checks to the madam and she received a half a buck apiece. And he referred to the press, Upton referred to the press as the girls on the brothel. Today, you'll say, call boys and call girls. We know that. For example, his name was centrist, a respected centrist journalist, David Broder. After 9-11, what did he call... Evet, saygın bir üyesinin de mesela David Broder'in gazetecinin 11 Eylül'den sonra Bush Başkan Bush'u Abraham Lincoln'a benzetmiş. Yani böyledir diyor statü kıldı. Upton Sinclair de yazar, bu genel evde çalışan insanlardan sahipleri olarak, yani insan köle olarak, seks kölesi olarak çalışanlardan bahsediyordu. Bugün 1916 ile Sinclair'in yazdığıyla bugün arasında da bir teknoloji farkı var. Hem radyoda, hem televizyonda, hem de basında, gazetede medya giderek daha az sayıda insan tarafından kontrol ediliyor sahipliğinde işte bir Avustralyalı Neandertal adam var. Rupert Murdoch adını taşıyor. E, ülkenin içinde bulunan en büyük medya patronlarından biri. Sonra şeyi de biliyoruz Colin Powell'ın oğlunu da biliyoruz diyor. O da e, yani P.G. Woodhouse'un romanlarında, hikayelerinde olduğu gibi bir uşak diyor. Onun oğlu da işte, işte Amerikan RTÜK'ünün radyo televizyon kurulunun başında. Ve istediği kadar bir insanın istediği kadar radyo televizyon radyo istasyonuna da sahip olabileceğini söyledi ve demokrasiyi bitirdi. Yani Abtın Sinclair'in 1916'da söylediği şey şimdi de geçerli demiş. Bunu 2003 tarihinde yaptığı bir söyleşi de Amy Goodman'a söylüyor. Statutory ve diyor ki daha da üstelik iki kat daha tehlikeli bir hale getirdi diyor. Şimdi buradan Scott Sturkel'ın meslektaşımız olmasıyla büyük gurur duyduğumuz insan hakları savaşçısı, sıradan insanın Yılmaz Sesi, uzun bir de DJ'lik şeyi var. Caz müziğine büyük katkılarda bulunmuş. Şimdi de onunla ilgili Amy Goodman, And They All Sang diye bir kitap yazıyor. ...yani hepsi şarkı söylediler diyor... ...ta 1945'te... ...daha İkinci Dünya Savaşı... ...sona ermeden... Bir, ...bir saatlik bir radyo programı... ...Wax Museum... ...adını taşıyormuş... ...Balmumu Müzesi... ...çünkü o zamanlar plaklar... ...Balmumu gibi bir maddeden yapılıyordu... ...Disc kelimesi de daha... ...şey yapılmamıştı... Ee, ...neden diye soruyor Amy Goodman... ...neden Balmumu Müzesi diye... E, e, ...adını taktın diyor. E, bütün plaklarda taş plaktı. E, o da bir balmumu gibi... ...bir temeli vardı. ve düşü Yere düşürdün mü kırılırdı. Benim hala bir sürü 78'lik plağım var... ...evde taş plağım var diyor. Ve işte onlar aslında... ...Enrico Caruso'dan bahsediyor... ...mesela büyük şeyi... ...yaratan göçmenlerden. <gülüyor> endüstriyi yaratan. E, ve... Yani bütün, bütün göçmenler, Doğu Avrupa'dan gelenler bir karuzoplağı alırlardı. Ben de e, çalardım hepsini diyor. Yani böyle e, ilginç bir diz çökeylik dönemini anlatıyor. Evet yes, Studs Terkel is our guest. I wanted to read the first few lines of your book. And they all sang. 1945, early autumn, month before World War II had ended with a flash and a bang. Four Sundays later, I began as host of a one-hour weekly radio program of recorded music called the Wax Museum. The phrase disc jockey had not yet entered our working vocabulary. In effect, though, that is what I was. You write the Wax Museum because... Well, the records were shellac and there was a wax and bass. You drop it and they crack. I still have a lot of 78s at home. And who was the figure who really created the record industry? There was one artist, Enrico Caruso. See, every immigrant family, not just Italian, of course, or Jewish families, but every immigrant family of Eastern Europe all would buy a Caruso record. Bugünün 50 dolarıydı ama o zaman 2 doları alıyordun Karuzo plaklarını ve herkes dinlerdi diyor. Yani John Chardy ünlü şair de onun sesinde gerçekten bütün toplumdaki bütün kesimler için bir olanak olduğunu da keşfetme imkanı vardı. Umut dolu bir sesti diyor. Ve buradan da Caruso işte o paradi e, operadan Vasco da Gama ve onun keşifleri hakkında söylediği zaman birdenbire bunun da ötesine geçerdi, umutları yaratırdı. Ben de diyor işte 50-60 yıl boyunca herkeste e, intervjular yaptım ve e, Caruso çalardım. Oradan eklektik disc jockey derlerdi bana diyor Caruso'dan Louis Armstrong'un Western Blues'una geçerdim. Earl Hines'in e, trompet tarzında piyano çaldığı bir müziğe oradan Woody Gatsby'e Tom Joe'da çalardım diyor mesela ve 6 dakika içinde e, bir plan iki tarafını da çalardım Grapes of Wrath yani gazap üzümlerinden böyle. Ve yani o zaman da John Steinbeck'in ünlü romanının hiç atlamamış olurdu ve sonunda da ...annesine veda ettiği sahneyi de... yaşadık hep beraber diyor. Annem... ...nerede olduğunu bilir annem. Nerede çocuklar... ...açsa ben orada olacağım. Nerede... ...insanları döverlerse... ...ben orada olacağım... ...der diyor. İşte Woody Guthrie'nin şarkılarında da... ...bunu çıkarırdık diyor. Ve yani bütün gazap üzümlerini radyoda disk çok iyi olarak yaşatma imkanımız olurdu. Ondan sonra başka bir plak çalardım. Opera olabilir ya da bambaşka türde bir müzik. ve Mesela klasik müzikte pek çok çalışan insan için onların erişemeyeceği bir şeydi. Onları da ulaştırmaya çalışırdım. Yani... Mozart'la da insanların tanışması çok iyi bir şey olurdu diye anlatmaya devam ediyor Diz Aslında Statue 196 seneye sığdırdığı inanılmaz bir hayat var ve derslerle dolu. Fakat hepsini yapmamıza imkan ve ihtimal yok tabii. Oradan şeye geçelim. Televizyon da e, çok ilginç bir e, çalışması var televizyon kanallarında da e, ilk kurulduğu zamanda da şimdi bu da e, şey dönemine geçiyor Stuart televizyonda çalışırken birdenbire makaye dönemi, cadı avı, komünist avı dönemi geliyor Chicago'da e, ...1949'da... ...50'de de... ...ilk siyah beyaz televizyonun da... ...başı... ...geceleri... ...sabaha karşı... ...bir programı da varmış... ...işte üç program vardı diyor... ...Dave Garaway... ...Today diye yani bugün diye bir program... E, ...gündüz olan... E, ...ve hiçbir zaman aslında gündüz... ...yayınlanmayan bir gündüz programı... E, Dave Garaway bir disk jockey'ydi. Sonra bir Kukla diye Friend ve Ollie diye kukla diye bir kukla show'u vardı diyor. Ve Bertilstrom diye bir adam elinde küçük paçavralarla mucizeler yaratırdı diyor. Yani bir tek dişli bir ejderhayı da bir kadını da gerçek bir kadına dönüştürürdü. Kukla zaten Rusçada da kadın kuklası anlamına gelirmiş. O vardı ve bir de e, Stads'ın Stads yeri diye benim programım vardı. Ve üçümüzün ortak bir şeyi vardı. Biz improvizasyon doğaçlama yapardık diyor. Hiçbir arka plan ses yoktu. Diyalog da bütün senaryonun bir parçasıydı. Ve ondan sonra yalnız başım belaya girdi. Joe McCarthy geldi ve John Edgar Hoover, FBI'nin başkanı ve Antifaşist mülteci komitesinde de imza vermişsin. İspanya iç savaşını izlemişsin. Mültecileri izlemişsin. Güney Amerika'ya gitmişsin. Fransa'ya gitmişsin. Ee, bunlar olmaz demişler. Ee, ama bu arada da tanınmış bir diz çökeydim diyor. Ee, ve işte imzalar mısın? imzalamaz mısın? Tartışması geliyor. Hatta e, komünistler sen ancak bu komünistler aleyne imza verirsen çalışırım çalışabilirsin burada demiş biri gelmiş şeyden Washington'dan bir adam. Eğer komünistler kanserle mücadele etmeye kalkarlarsa o zaman da otomatik olarak biz de kanserle mücadeleye mi girişmeliyiz demiş. diye Bu espri değil otur demiş. Şimdi kalk ve adam gibi ismini ver demiş. Ben de Charlie Chaplin'i çok severdim onun gibi. E, kaktıma diyor bastonuyla e, o zaman da bu da komik değil demiş ya imzalarsın ya da biz atar seni o zaman da bu programı yapmana izin verilmez demişler bunu da bir süre e, anlatıyor ve bir sürede konuşmamış fakat e, Chicago'da da çalışmak istiyor. E, Hatta e, bu çok tehlikeli bir adamla çalışıyorsunuz. Eğer e, bu adamı e, çalıştırırsanız şey yaparlar demiş. E, silahlı tehdide uğrarsınız demişler. Onun üzerine de Chicago'daki bir kadın onu e, şey yapmış. İkiye katlayacağım demiş. 100 dolardan 200'e senin fiyatını. <gülüyor> ...böyle bir... <gülüyor> ...çalışma durumu var. Fakat... ...en ilginç olanı da... ...Mahelia Jackson'la ilgili... ...olarak yaptığı bir konuşma. Mahelia çok... ...tanınmış biri ve CBS'ten ...bir radyo kontratı almış... ...bütün şeyi. Bir şartla yaparım... ...Statue da benimle... ...çalış programı yaparsa demiş... ...onun üzerine... ...mırıldanmışlar... ...ama tamam demişler... ...ve bir tiyatro da yapılıyor... ...tam o sırada birisi gelmiş ve... ...demiş ki bunu imzalar mısınız... ...Bay Turkle... ...nedir bu demiş... ...işte bu proforma bir şeye imzalamak lazım... ...yani hiçbir zaman komünist olmadım... ...olmayacağım da ben saldığım devletime... ...ben böyle bir şeyi imzalamam demiş... Benim, ...ben evet dersem... ...evettir, hayır dersem hayırdır... ...hiç böyle şeyler yapmam ben demiş o zaman imzalamadısan çalışamazsın deyince Mahalia duymuş orada tam piyanoya giderken yeni bir şey ne diyor ne yapıyorsun demişler ee, evet işte imzalayacak filan diye o zaman hadi başlayalım provalara demiş Mahalia Jackson ama Bayan Jackson demişler bu New York'tan geldi ve Turkle'ın bunu imzalaması lazım Bay Turkle'ın. Mahalia Jackson da diyor ki eğer e, Studs'u atarsanız kendinize başka bir Mahalia Jackson bulursunuz diyor. Onun hikayesini anlatıyor şimdi. Now here's a Mahalia comes in. Meantime Mahalia gets to be world renowned. And CBS offers her a radio contract for the whole network. And she'll do it on one condition that Studs Turkle, as she put it, is the is the host of the show. And they trembled a bit, but I said, fine. It's done in a theater, Wrigley Building Theater, CBS. And I warm up the audience, and, and I work closely with my hair. Yeah. Well, sure enough, a guy comes in, another guy from New York, this time at CBS, during a dress rehearsal, before the audience comes in. It's on the network, you know. During the dress rehearsal, he comes in and says, would you mind signing this? It's pro forma. That's... I am not, nor have I ever been, and I'm loyal. I say, I don't believe in that stuff. My yay is my yay, my nay is my nay, as the brethren would put it. I'm not, he said, oh, you've got to. Mahalia hears that as she's going toward the piano, Because I remember we were getting a new theme song. Uh, what's the one that Ethel Waters used to sing in that play? I'll think of it wrong. His eye is on the sparrow, mm. and I know he watches me. She hears this argument. And she says, is that what I think it is? She knows about me. She says, studs, you know, you got such a big mouth, you should have been a preacher. And so she says, let's rehearse. He says, but Miss Jackson, this is from New York, and Mr. Turkle has to sign this. And she says, look, if you fire studs, find another Mahalia Jackson. You know what happened? Nothing. Nothing happened. We went through as per schedule... Evet hikayede böyle işte Mahalia hayır deyince de hiçbir şey de olmadı diyor o korkunç cadı avı döneminde kimsenin karşı çıkamayacağı Joe, Joe McCarthy'nin döneminde gene de hayır efendim dedi Mahalia ve olay da bitti ben de onunla çalışmaya devam ettim diyor tam Zaten e, hiç kimse onun gibi gospel'da söyleyemediği gibi öylesine kararlı ve esaslı bir kadındı, bir vatandaş, demokrat bir vatandaş bilincindeydi diyor. E, o, Stad yüz 100 yaşında anarken son bir de kendisine umudun neyi, neyi size umut veriyor Stad diye soruyor. Umut veren nedir diye e, Stad Sturkel'da, Umudun kendisi diyor son yazdığı kitapta zaten. Umut son son umut ölür diyor. Umut olmadan da sadece bir sinik olursun. Sinizme batarsın ve bunda o sürüsüne bereket sinikler de var. Ve ben bir olmayacağım ama iç dürüstlük ve Amerikan halkının dürüstlüğüne ve içteki zekasına büyük bir saldırı var ama direneceğiz umudum burada diyor. So what gives you hope today? What is my hope today? What gives you hope? Well, just hope itself. See without hope remember the book called Hope Dies Last the book previous to this one about music. It was Jessie Cruz who was retired as a farm worker in her mobile home in Fresno and she worked with Cesar Chavez. She have a saying in Spanish When things go bleak, Esperanza muera al ultimo. Hope dies last. Without hope, you become just a cynic, and that's dime a dozen. There has to be that, and and I'm not going to be a Pollyanna now. If I don't have that, we have five seconds. Five seconds are, I have faith in the innate decency and the innate intelligence of the American people that is under unprecedented assault today. That's the biggest assault, I know. Evet, Scott Sturkel, Umut, En Son Umut Ölür diye bir kitabı da yazdı. Kitabı yazdığında da 93 yaşındaydı, bunu da unutmayalım. Bütün ömrü boyunca inanılmaz bir mücadele vermiş ve şey de diyor, e, tek örneği benim diyor. Curiosity killed the cat diye bilinen bir örnek vardır ya atasözü gibi bir şey merak, kediyi öldürür diye bu kediyi öldürmedi merak ayakta tuttu diyor her şeyi merak ettim ve yansıttım diyor evet şimdi de Stad bir günaydın, kocaman bir günaydın diyelim ve onu bu programı da şeyle bitirelim Mahalia Jackson'dan Nobody Knows the Trouble I've Seen adlı parçayla gospel'la da bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah no